6101 Abdestten sonra eteğe su serpme zeyd İbnü Harise anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Cebrail Aleyhisselam bana abdesti öğretti. Bu mecamda bana abdestten sonra çıkacak belutuskanından hasıl olacak ve vesveseyi önlemek için elbisemin altına su serpmemi emretti. 6102 Abdestten sonra eteğe su serpme H Cabir Cavid adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam abdest aldı ve tercine ön tarafına su sertti. 6103. Abdest ağlusu. Selman'ı Farisi adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam abdest aldılar. Sonra üzerindeki yün besini ters çevirip iç tarafı ile yüzlerini sildiler. 6104. Abdestten sonraki dua. H Enes anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim abdest alınca onu mükemmel kılar. Sonra da üç kere, Eşhedü en ve ilahe illallahü ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resülü derse, kendisine cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediğinden içeri girer. 6105 Tunç kapla abdest Zeynep bin Tuç Allahu birallahu anlattığına göre, Kendisinin sarıdan Tunus'tan teknesi vardı ve Sülulah Aleyhissalatu ve saçlarını bu yelende tarardı. 6106. Uyu adresi. Abdullah ibnu Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Ve Sülulah Aleyhissalatu ve bir gün horlayıncaye kadar uyudu. Sonra kalkıp namaz kıldı. 6107. Uyu adresi. İbnu Abbas radıyallahu anhum anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın o uykusu, kendisi, yani Hazreti Peygamber otururken olmuştur. 6108. Zekere deyince abdest mi? H.Z. Cabir İbn-i Abdillah sabiyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Birini Zekere'ne erkeklik uzuna dokunacak olursa ona abdest almak gerekir. 6109. Zekere deyince abdest mi? Ünlü ve Ebu Eyüp radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah ve vesselamın tercine cinsiyet uzuna dokunan abdest alsın dediğini işitmişlerdi. 6.110 Zekere deyince abdest mi? Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselama kişinin Zeker'ine değmesinden sorulmuştu. O, senin vücudundan küçük bir et parçasından başka bir şey değil buyurdular. 6.111. Ateşte pişenden adres mi Yezid mu Ebi Malik'ten rivayet edildiğine göre Enes İbnu Malik Rabi Allahu an ellerini kulaklarının üstüne koyarak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ateşte pişem şeyi ince adres alın dediğini işitmemişsem kulaklarım sağır olsun derdi 6.112. Ateşte pişenden adres mi Hz Câbir Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer ekmekle et yediler ve abdest tazelemediler. 6.113 Ateşte pişenden abdest mi? Süreyd İbn-i Ruman el-Ensari'nin anlattığına göre, Ashab'tan bir grup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte haybere hareket ederler. Yolla sahbana mevkiye gelince ikindi kılınır. Aleyhisselatü Vesselam yiyecek talep eder sadece kavu çıkarılır onlar yenilir içilir sonra su talep eden Resulullah ağzını çalkayıp cemaati akşam namazı kıldırır 6.114 deve etiye yayınca abdest mi Hüseyin İbn Hudayr'a bi'llahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki koyun sütünü ikinci abdest almayın deve sütünü ikinci abdest alın 6.115 deve etiye yayınca abdest mi Abdullah İbn-i anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Devenin etini yiyince abdest alın. Koyunun etini yiyince abdest almayın. Deve sütü içince de abdest alın. Koyun sütü içince abdest almayın. Koyun ağırında namaz kılın. Deve ağırlarında namaz kılmayın buyurdular. 6.116 Süt içince mazmaza. Sehni İbn-i Saad Es Saidi Radiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam süt ikinci ağzınızı su ile çalkalayın çünkü o yağlıdır buyurdular. 6217 Öpme adresi bozar mı? Hz. Aişe Radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam hanımlarından birini öptü. Sonra çıkıp namaza gitti. Adres almadı. Ravi ve der ki: O mutlaka sendi dedim. Aişe güldü. 6118 öpme adresi bozar mı? Yine Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam adres alır. Sonra revjesini öper ve adres almadan namaz kılardı. Bunu bana yaptığı da olurdu. 6119. Adres üstüne adres. Ebubekir el-Hudzeli anlatıyor. Abdullah İbn Ömeri Mescid'deki ders halkasında dinlemiştim. Namaz vakti girince kalkıp adres aldı ve namaz kıldı. Sonra tekrar tedris halkasına döndü. İkindi vakti olunca yine kalkıp abdest aldı. Namaz kıldı. Tekrar yerine geldi. Akşam vakti gelince kalkıp abdest aldı ve namaz kıldı sonra yerine geldi. Ben Allah seni ıslah buyursun. Her namaz gelince abdest almak farz mı sünnet mi? dedim. Sen hep beni ve yaptığımı mı gözetledin?" dedi. "Evet." dedim. Bunun üzerine Hayır dedi ve açıkladı. Eğer sabah namazı için adres alsam onunla bütün namazları kılabilirim. Bu caizdir. Yeter ki adresimi bozmamış olayım. Ancak Resulullah aleyhissalatu vesselamın kim abdest üzerine abdest alırsa ona on hasenat vardır dediğini işittim de bu hasenelere talip oldum. 6120. Adres hadesten sonra vaciptir. Ebu Sayyidi Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re sellem namazla adresin bozulduğuna dair düşülecek şüpheden sorulmuştu. Şöyle cevap verdi. Kulağına, bir ses, burnuna bir koku gelinceye kadar namazdan ayrılmasın. 6121. Adres halinden sonra vaciptir. Muhammed İbnu Amr ibnu Ata Rahimehullah anlatıyor. Ben, Sayid İbnu Yazidi elbisesini koklarken gördüm ve bunun için yapıyorsun diye sordum bana. Resulullah aleyhissalatu ve selamın adresi. Koku veya işitmek sebebiyle vacil olur buyurdular dediğini işittim. Bunun için kokluyorum dedi. 6122. Kirlenmeyen suyun miktarı. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki su iki veya üç kuya oldu mu onu hiçbir şey kirletmez. 6123. Kirlenmeyen suyun miktarı. Ebu Said Hüdvi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam o Mekke ile Medine arasında bulunan ve vahşi hayvanların, köpeklerin, eşeklerin uğradıkları havuzlar ve bunların suyu ya temizlik yapılıp yapılamayacağı hususunda sorulmuştu. Karınlarında götürdükleri de onlarındır. Kalan da bizimdir. Temizlikte kullanabilirsiniz dedi. 6124 Hayz H.Z. Cabi'im-u Abdillah radıyallahu anhüma anlatıyor. Biz büyük bir su birikintisine rastladık. İçerisinde eşek ölü su vardı. Bu sebebiyle o sudan kullanmaktan kaçındık. Nihayet Resulullah aleyhissalatu vesselam bize uğradı. Halimize muttali olunca, şurası muhakkak ki, Suyu hiçbir şey kirletmez buyurdular. Biz de oradan su aldık hayvanlara içirdik ve kaplarımıza su aldık. 6.125 Hayız. Ebu Ümami El-Bahiri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Şurası muhakkak ki suyu hiçbir şey kirletmez. Yeter ki pis madde kokusuna, tadına ve rengine galebe çalmasın. 6.126 Yemeğe başlamayan çocuğun sildiği, Ümükür Kürt radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Henüz yemek yemeyen erkek çocuğun sildiğini temizlemek için su serpilir. Kız çocuğunun sildiği ise yıkanarak temizlenir. 6127 Sildikten toprağın temizlenmesi Vasile i̇bn Esk'ı anlatıyor. Bir bedeli Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet kıl. Bu rahmetin de bizi başkasını ortak yapma diye dua etti. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam Bak şu yaptığına. Veya, yazık sana sen geniş olan şeyi gerçekten attın buyurdu. Derken belevi bacaklarını ayırıp akıtmaya başladı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabı. Hey! Ne yapıyorsun deyip telaşlandılar. Aleyhisselatu Vesselam. Bırakın adamı işini tamamlasın diye müdahale etti. Sonra da bir kova su getirtip üzerine döktü. 6128 Toprak toprağı temizler, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü biz mescide gelirken pis yerlere basıyoruz bu durumda ne yapmamız gerekir diye sorulmuştu. Aleyhisselatu vesselam şu cevabı verdi. Yeryüzünün bir kısmı yürüyünce diğer bir kısmını temizler, 6129. Toprak toprağı temizler, Cabir İbn-i Semir'e radıyallahu an anlatıyor. Bir adam hanımına temas ederken giydiği elbisesinin içerisinde elbiseyi yıkamadan namaz kılıp kılamayacağını sordu. Aleyhissallatu ve selam. Kılabilir. Ancak herhangi bir bulaşık görürse onu yıkaması gerekir. dedi. 6130. mesler üzerine mes. İmam Ömer adıya Allahu anhuma. Sat İmam Ali ki mestleri üzerine mestlerken görürle siz demek mest üzerine mest ha, diyerek yadırgar ve birlikte Hazreti Ömer'in yanına giderler. Saat, Hazreti Ömer'e, şu kardeşim oğluna mestlere mest etme hususunda fetva verser. Hazreti Ömer, biz Resulullah ve vesselam ile beraberken, meslerimize mest ediyorduk. Biz bunda bir beş görmeyi ister. i̇m Ömer, hatta, Heladan gelmiş olsa da mı diye sorar. Hazreti Ömer evet der. 6131 mesler üzerine mesk Sel-es Saidi radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam mesleri üzerine mesk etti. Bize de mesk üzerine mes, emir buyurdu. 6132 Meskler üzerine mesk Enes İbn-i Malik radıyallahu an anlatıyor. Ben bir sefer sırasında Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile beraberdim. Bir ara su var mı diyerek abdest suyu getirdi. Abdest alıp mestleri üzerine mest etti. Sonra orduya yetişerek askerlere namaz kıldırdı. 6133 Mest'in üst ve altına mest H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün yolda giderken adres almakta olan ve bu sırada mestlerini de yıkayan bir adama rastladı. Onun mestlerini yıkamaktan men edercesine eliyle işaret ederek, ''Sen sadece şöyle mest etmekle emrolundun.'' buyurdu ve mübarek elinin parmaklarıyla ayak parmaklarının ucundan bacağın dibine bahsel kısma kadar çizgiler çekerek gösterdi. 6134 Temmüm El-Hakem ve Seleme i̇bn anlattıklarına göre, Abdullah i̇bn Ebi el Farabi Allahu i emminden sormuşlar. O da kendilerine şu cevabı vermiştir. Resulullah ve Vesselam anlara şöyle yapmasını emretti. Ellerini yere vurdu. Sonra ellerine yapışan toz toprağı çırptı ve yüzünü mezhetti. El-Hakem, rivayetinde kollarını da mezhetti dedi. Seleme İbn-i Rivayetinde dirseklerini de demiştir. 6.135 Temmün İbn Abbas radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah ve vesselam bir adam başından yaralanmıştı. Bilhara ihtilam sebebiyle cümüp oldu. Kendisine husus etmesi emredildi. O da yıkandı. Hastalığını öldü. Bu haber aleyhisselatu vesselama ulaşınca onu öldürdüler. Sebep olanların Allah belalarını versin. Cehaletin ilacı sormak değil mi? Niye sormadan fetva verdiler? Buyurmuştur. Ata der ki, bize ulaştığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam, keşke bedenini yıkayıp başının yaralı yerini bıraksaymış buyurmuştur. 6136, cümükken abdestsiz uyunur mu? Ebu Sayyidi Hudri radıyallahu anh'ın anlattığına göre, kendisi geceleyin cümük olur. O halde uyumak ister. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise ona abdest alıp öyle uyumasını emreder. 6137 Her kılım dibinde cenabetlik. H.Z. Ebu Eyyub Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, 5 vakit namaz. Cuma namazına kadar Cuma namazı. Emanetin idası. Arada ceyran eden küçük günahlara kefarettir. Ben emanetin idası nedir dedim. Cenavetten gusuldür. Zira her kılın dibinde yıkanması gereken cenavetlik vardır buyurdular. 6138 Kadın ihtilam olur mu? Havle bin Tuhakim radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah ve vesselam'a rüyasında erkeğin gördüğü şeyi gören kadının hükmünü sormuş. Aleyhisselatu vesselam da kendisine vaki olmadıkça gusül gerekmeyeceğini Tıpkı imza olmadıkça erkeğe de usul gerekmediği gibi şeklinde cevap vermiştir. 6.139 Kadın ihtilam olur mu? An-i İbn-i Şua'yı an-ebi-hi an, -şuay -an, -e -an, -e -an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki hitam sünnet mahalli birbirine kavuştu. Erkek uzunun baş kısmı kayboldu mu usül vacip olur imza şart değildir. 6.140 Usül sırasında perde. İbnü Mersudi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki sizden kimse açık arazide veya kendisini örtmeyen bir dam üstünde usul yapmasın. O kimseyi görmese de kendisi ruhani tarafından görülmektedir. 6141 adreste sıkışan da maskılmasın. Ebu İmamer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam abdesti bozma hususunda dağlanan kimse abdestini bozmadan namaz kılmayı yasakladı. 6142 Abdreste sıkışan namaz kılmasın. Ebu Hureyer eradiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki sizden kimse abdest bozma sıkıntısı varken namaza durmasın. 6143 Kadın hayırlı ise Ümmü Şerime eradiyallahu an ha anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamla birlikte yorganın altındaydım. Kadınların maruz kaldığı haiskanını o sırada gördüm. Derhal ötünün altından sıvışıverdim. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Hais mı oldun dedi. Ben, kadınların gördüğü haiskanını gördüm dedim. Aleyhissalatu ve selam. Bu, Allah-u Teala hazretlerinin... Hz. Adem'in kızlarına yazdığı bir kaderdir buyurdular. Ümmü Serem'e sözlerine şöyle devam eder. Ben yataktan sıvışıp, yapılması gerekenleri yaparak kendime çekidüzen vererek geri döndüm. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana. Gel benimle birlikte yatağa gir dedi. Ben de yanına girdim. 6.344 Kadın hayırlı ise, Muaviye İbn Ebi Süfyan radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın evde iyi olan Ümruhabibey Abdullah Allahu anhaya. Hayız olduğunuz zaman Resulullah aleyhissalatu ve selamla münasebetiniz nasıl olurdu diye sordum. Şu cevabı verdi. Birimiz hayır, görmeye başlar başlamaz derhal uyluklarının yarısına kadar uzanan bir bağlar. Sonra Resulullah aleyhissalatu ve selamla beraber yatardı. 6.145 Hayırlı nasıl yıkanır? H.Z. Ayşe Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ben adetli iken, bana saçımı ne örgülerini çöz ve yıkan dedi. Hazreti Ali, kendi rivayetinde, başını çöz demiştir. 6146. Hayır, mescide gidemez. Ümmü Seleme radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu mescidin avlusuna girerek, Yüksek sesle, Şurası muhakkak ki, Mescid, Ne cümür de hayırlı yer helal değildir buyurdular. 6147 Hayırlı kadın temizlikten sonra sarılık, Bulanıklı görürse, H.Z. anha anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Temizlikten, Sonra hayız şüphesi veren akıntı gören kadın hakkında. O bir damar veya damarlardan gelen ihtihadı kanıdır. Hayız kanı değildir buyurdular. Muhammed İbn Yahya dedi ki: Temizlikten sonra tabiriyle hayız devri bitip yıkandıktan sonra demek istemiştir. 6148. Nifas kaç gün? Hz. Ebne Sıradüllahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam kadınlar için 40 gün temizlenme müddeti belirledi. Ancak daha önce temizlendiğini görenleri hariç tuttu. 6149 Hayır olan kız kapanmalıdır. H. Z Ayye Rabbil anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam yanıma girmişti. Yanımdaki cahilim hemen gizlendi. Aleyhissalatu ve selam. Cariy adet gördü mü diye sordular. Evet deyince. Resulullah. Sarığından bir parça bez kopararak cariyeye. Başını bununla ört buyurdular. Altı bin yüz elli. Hayır yakar. Muazzez adı allahu anha anlatıyor. Bir kadın Hazreti Aiger adı allahu anha'ya. Hayır kadın kınalanır mı diye sormuştu. Biz Resulullah ve Vesselam'ın sağlığında kınalanırdık diye cevap verdi. 6151 Sargı Üzerine Mes H.Z. Ali İbni Ebi Talib Adıyallahu An anlatıyor. Bilek kemiklerimden biri kırılmıştı. Resulullah ve Vesselam'a abdest sırasında ne yapmam gerektiğini sordum. ve Vesselam bana Sargı Üzerinden Mes etmemi söyledi. 6152 Tükürük Temizdir bu Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam'ı Hazreti Hüseyin'i omuzunda taşırken gördüm. Çocuğun tüklüğü aleyhissalatu ve selam'ın üzerine akıyordu. 6.153 Kaba ağızdan su dökmek Abdülcebbar İbn-i babası Vahiz radıyallahu an'tan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı adres için içip su bir kova getirildiğini gördüm. Aleyhissalatu vesselam. O sudan ağzını alıp mazmaza yaptı. Misk kokulu veya miskten daha hoş kokulu olarak suyu Efendimiz mübareklerinden kovaya bıraktı. Sonra burnuna da su çekip bu suyu kovanın dışına attı. 6154 Avrete bakmamak. Hz. Abdullah Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın tercihine hiç bakmadım veya görmedim. Ebu Bekir der ki: bu hadisi H.Z. Ayşe'den onun azad bir cariyesi rivayet etmiştir. 6.155 Vücudda su değmedi kuru yer. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam cünübükten yıkanmıştı. Bu sonra bir parça yerin kuru kaldığını fark etti. Bunun üzerine perçeminden akıttığı su ile orayı ıslattı. İshak, rivayetinde O kuru yerin üzerine saçını sıktı demiştir. 6156. Vücuduma su değmediği kuru yer. H.Z. Ali Radıyallahu an anlatıyor. Bir adam. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'a gelerek, ben cenabetten yıkanmış. Sonra da sabah namazını kılmıştım. Sonradan, bedenimde tırnak kadar bir yere suyum değmemiş olduğunu fark ettim. Ne yapayım dedi. Aleyhissalatu ve selam. Eğer ''Orayı ıslak elinle mezh bu sana yeterliydi.'' buyurdular. 6157 öyle namazı vakti Habba İbn-i ve Abdullah İbnu i Mesud radıyallahu anh'ıma anlatmışlardır. ''Biz Resulullah aleyhissalatu ve sellem akızgün kumların hararisinden şikayet ettik. Fakat şikayetimizi dinlemedi.'' 6158 Öğleyi serinliğe bırakma Muğire İbnu i Şube radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte öğleyi gün ortası sıcaklığında kılardık. Bir ara bize. öyle ravazını serinliğe bırakın. Zira hararetin iddeti cehennemin kabarmasındandır buyurdular. 6159 Öğleyi serinliğe bırakma. i̇bn Ömer Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. öyle ravazını serinliğe bırakın. 6160. Akşam namazı vakti Abbas İbn Abdil Muttalib radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ümmetim akşam namazını yıldızlar cılızlaşıncaya kadar tehir etmedikçe fitrat üzerine devam eder." Ebu Abdillah İbn Hacer der ki: "Muhammed İbn Yahya'nın şöyle dediğini işittim. Bu hadis hakkında alimler Bağdat'ta anlaşmazlığa üstüler. Ben de Ebubekr'den ayan" Avvam İbn-i Abbad i̇bn Avvam'a kadar gidip sorduk. Bize, babasına ait asıl müsa'yı çıkardı. Araştırdı. Hadisi orada buldu. 6161, yatsıdan önce yatılmaz. Sonra konuşulmaz. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bize, yatsı namazından sonra gece sohbetini kıtmıştır. Yani bize bunu yasaklamıştır. 6162. Yatsı yateme demeyin. H. Z. Ebu Hurer'e an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Bedeviler, yatsı namazı meselesinde size galebe çalmasınlar. i̇bn Harmele şu ilavede bulundu bu namazın adı işa yatsıdır. Bedeviler ona, develeri sebebiyle geciktirip tehir ettikleri için ateme derler. 6163. Ezan nasıl başladı? Salim, babası Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhımadan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, namazları duyurup toplanmayı sağlamama vasıtası üzerine halkla istişare etti. Boru öttürmeyi teklif ettiler. Yahudilerin usulü olması sebebiyle bunu hoş karşılamadı. Bunun üzerine halk çan çalınabileceğini hatırlattı. Aleyhissalatü vesselam. Hristiyanlara benzeme endişesiyle bunu da hoş karşılamadı. Aynı gece, Ensardan Abdullah İbni Zeyd denen bir zata ve Ömer İbni Hattaba rüyalarında ezan öğretildi. Ensari, geceleyin Resulullah ve selam'in kapısını çaldı. Resulullah ve Vesselam onu öğrenip okumasını Bilal'e emretti. Bilal da ezan olarak okudu. Zühri diyor ki, Bilal radıyallahu anh Hazretleri sabah ezanına şu ibareyi ilave etti. Es-salatu hayrun minen ev namaz uykudan hayırlıdır. Resulullah bu ilaveyi teyit etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü! Abdullah i̇bn Zeyd'in gördüğünü rüyamda ben de görmüştüm ancak o. Siz duyurmakta benden önce davrandı dedi. 6164 Ezanda terbiye Ebu Mahzura İbn-i Allahu Anh'ın terbiyesinde eğitim olarak yetişen Abdullah İbn-i rivayet edildiğine göre, Ebu Mahzure, kendisini Suriye'ye göndermek üzere hazırlarken, Abdullah, Ebu Mahzure'ye şöyle dediğini anlatıyor. Ey amcacığım! Ben Suriye'ye gidiyorum ve senin ezan okuyuşunun hikayesini soruyorum. Rahi! Bunun üzerine Ebu Mahzure'nin şunu anlattığını belirtir. Ben bir grupla birlikte yola çıkmıştım. Epey bir yol almıştık. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın müezzini aleyhisselatu ve Vesselam'ın yanında namaz için ezan okudu. Biz de müezzinin sesini ve Vesselam'a arkamız dönük olarak işittik. Biz onun sesini alaylı alaylı tekrar edip yansıladık. Bu yaptığımızı Resulullah ve Vesselam işitti. Bize bazı kimseler yollayarak yanına çağırttı, önüne oturttu ve ''Kulağıma kadar gelen ses hanginizin?'' dedi. Arkadaşlarım beni işaretlediler. Doğru da söylediler. Resulullah, onları geri çevirdi. Beni alıkoydu. Sonra bana ''Kalk ezan oku'' dedi. Doğruldum. Ezanı bilmediğinden öyle mahcup olmuştum ki. O anda nazarımda Resulullah'tan ne yapmamı emrettiği şeyden daha mentur bir şey yoktu. Resulullah ve Vesselam'ın önünde doğrulmuş. Öyle kalmıştım. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ezanı kendisi bana okudu. Arkadan, haydi söyle dedi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en-ı-a-ilahe illallah. Eşhedü enle ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed el Resulullah, Eşhedü enle Muhammed el Resulullah, sonra bana şunu söyledi. Sesini yükselt. Eşhedü enle ilahe illallah, eşhedü enle ilahe illallah, Eşhedü enne, enne Muhammed el Resulullah, Eşhedü enne Muhammed el Resulullah, Hayye alas salati, hayye alas sala. Hayye alal ferahi, hayye alal ferah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. sonra, ezanı bitirince beni çağırdı ve bana içerisinde gümüş para bulunan bir çıkın verdi. Sonra elini Ebu Mahzuran'ın alnına koydu. Arkadan yüzüne kaydırdı. Sonra göğsü üzerine götürdü. Sonra ciğerinin üzerine kaydırdı. Sonra Resulullah ve Vesselam'ın mübarek eli, Ebu Mahzuran'ın göbeği üzerine ulaştı. Sonra ve vesselam, Allah seni mübarek kılsın, Allah sana bereket ağdırsın dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, bana Mekke'de ezan okumamı emir buyursanız dedim, haydi emrettim buyurdular. Derken içimde Resulullah'a karşı duyduğum bütün kötü hisler kayboldu. Yerine Resulullah aleyhissalatü vesselam sevgisi doldu. Hemen Resulullah'ın Mekke'deki valisi Attab-ı İmru Esvid'in yanına geldim. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın emri sebebiyle attabın yanında namaz için ezanı ben okudum. Ravi der ki: Ebu mazhuru yetişenler bu hadisi Abdullah İbn Muhayriz'in bana anlattığı şekil üzere bana tahris ettiler. 6165 Ezanda Sünnet. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın mevzini sat el-karaziler bi Allahu an'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Bilal adıya Allahu anha ezan okurken iki parmağını kulağına sokmasını emrederek şüphesiz bu sesin daha çok yükselmesini sağlar buyurmuştur. 6166 ezanda sünnet Ebu Cübaifer adıya Allahu an anlatıyor. Ebdağnam mevkileri sülullah aleyh sata ve yanına geldim. Kırmızı bir çadırda kalıyordu. Derken Bilal çıkıp ezan okudu. Ezanında her bir cihete dönüyor ve iki parmağını kulaklarına sokuyordu. 6.167 Ezan'da sünnet. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Müezzinlerin boyunlarına, Müslümanların iki asletleri takılmıştır. Namazları ve oruçları. Bunların vakitlerini Müslümanlara müezzinler ilan eder. 6.168 Ezan'da sünnet. H. Z. bilal Allahu anh'ın anlattığına göre, bir gün, sabah namazını haber vermek üzere ve vesselamın yanına gelmiş. Ancak kendisine uyuyor denilmiş. Bunun üzerine, Es-salatu hayrun minanein, Es-salatu hayrun minanein namaz uykudan daha hayırlıdır demiştir. Bundan böyle bu ibarenin sabah ezanına dahil edilmesi kabul görmüş ve ezan bu minval üzere kesinlik kazanmıştır. 6169 Ezan okunurken ezan tekrar edilir. Bu Hu'erar an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki müezzin ezan okuduğu vakit onun söylediklerini aynen tekrar edin. 6170 Ezan okunurken ezan tekrar edilir. Ümruha bin olan olan Ümruha bideyyallah'ın anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem yanındayken İster gece, ister gündüz olsun, her ne zaman müezzinin ezanın işitirse, müezzinin söylediğini aynen tekrar etmiştir. 6171 Ezanın Fazileti i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim 12 yıl müezzinlik yaparsa ona cennet vacip olur. Ona, her gün için, ezanı sebebiyle 60 hasene yazılır. Her bir ikameti içinde 30 hasene yazılır. 6172. Ikamette birer birer okuma. Aleyhissalatü vesselamın müezzinlerinden saat el Karazi radiyallahu Anh'ın rivayetine göre. Bilal-i Hadesi Rabiallahu Anh'ın ezanı ikişer ikişer idi. İkameti ise birer birerdi. 6173. Ikamette birer birer okuma. Ebu Rasim evre Resulullah anlatıyor. Ben Bilal radiyallahu Anh'ın. Resulullah ve Vesselam'ın yanında ikişer ikişer ezan okuduğunu, birer birerle ikamet getirdiğini gördüm. 6174 Ezan okununca mescidden çıkılmaz. H.Z. Osman da Diyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim mescidde iken ezan okunmaya başladığı halde, bir ihtiyaç olmadan ve tekrar mescide dönme gayesi bulunmadan mescidi terk ederse o kimse minafıktır. 6175 Allah için mescit bina etmek. Ömer, İbn-i Hatta radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini işittim. Kim? içerisinde Allah'ın isminin zikredildiği bir mescit bina ederse Allah da onun için cennette bir ev bina eder. 6176 Allah için mescit bina etmek. H. Z. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim? Kendi malından Allah rızası için bir mescit bina ederse Allah da ona cennette. Bir ev bina eder. 6.177 Allah için mescit bina etmek. H. Z. Cabi İbni Adilullah adıya an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim Allah'a için bağırtlak kuşu yuvası kadar veya daha küçük bir mescit bina etse. Allah onun için cennette bir ev bina eder. 6178 Mescit mütevazi olmalı. i̇bn -Mü Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Görüyorum ki, Yahudilerin havralarını, Hristiyanların da kiliselerini yükselttikleri gibi sizler de mescidlerinizi yükselteceksiniz. 6179. Mescid mütevazi olmalı. Ömer İbn-i Hatta radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, ameli bozulan her kavim mescidlerini süslemeye yönelmiştir. 6180. Mescid nereye yapılmalı? i̇bn Ömer radıyallahu anh hümadan anlatıldığına göre, kendisine, insan tersinin atıldığı bahçelerde namaz kılmanın hükmünden sorulduğu zaman, Resulullah'a refederek ederek, şu cevabı vermiştir. Eğer bahçe birçok defalar sulanmış pislik eseri kalmamış ise oradan namaz kılabilirsiniz. 6181. Mescid demek ruh işler. Yine İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bazı şeyler vardır. Mescidde yapılması uygun değildir. Mescid yanlardan iki kapılı ise gelgeç için yol olarak kullanılamaz. Orada silah kılıfsız taşınmaz, yaya kiriş takılmaz, ok saçılmaz, çiğ et geçirilmez, hat tatbik edilmez, kimseye kısas vurulmaz, alışveriş mahalliyle yapılmaz. 6.182 Mescid Demek Ruh işler. Vasile İbn-i Eskar Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu selam buyurdular ki, mescidlerinizi çocuklarınızdan, delilerinizden, alışverişlerinizden davalarınızın ikamesinden sesinizi yükseltmekten fatlerinizin icrasından kılıçlarınızı kınlarından sıyırmaktan uzak tutun mescitlerin kapılarının yakınlarında abdest yerleri yapın Mescidlerinizi, cuma günü gühurlayarak güzel kokulu kılın 6183 mahallelerde mescit T Z Enes Malik radıyallahu an anlatıyor amcalarından biri Resulullah ve Vesselam için yemek hazırladı. Gelip Resulullah ve Vesselam'a, evimde yemek yemenizi ve orada bir namaz kılmanızı arzu ediyorum dedi. ve Vesselam davete icabet ederek evine geldi. Evinde şu hasırlardan biri vardı. Hasırın bir köşesinin namaz için hazırlanmasına emir buyurdu. Bunun üzerine üzeri süpürüldü ve, yumuşaması için üzerine su serpildi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldı. Biz de ona uyarak namaz kıldık. Ebu Abdullah İbn-i der ki, Hadiste geçen fahlı kelimesi siyahlaşmış hasır manasına gelir. 6184 Mescidlerin Temizliği Ebu Said İl-Hudri Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim insanlara rahatsızlık veren bir şey çıkarırsa Allah-u Teala Hazretleri ona cennette bir ev yapar. 6.185 Mescidlerin temizliği Yine Ebu Said'i Hudri Allahu anh anlatıyor. Mescidlere ilk defa kandil koyan teminu davidir. 6.186 Mescidde tükürmek mekruhtur. H.Z. Ayhe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mescidin kıble duvarındaki bir tüğlü kaziyib temizledi. 6187 koyun ve deve ağalında namaz Hz. Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Eğer siz namaz kılmak için koyun ağlı ve deve damından başka bir yer bulamadı iseniz koyun ağlında namazınızı kılın. Fakat deve damında kılmayın. 6188 Koyun ve deve ağalında namaz. Abdullah İbn-i el-Müzenir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Koyun ağırlarında namaz kılın. Deve damlarında kılmayın. Çünkü develer, şeytanlardan yaratılmıştır. 6.189 Koyun ve deve ağalında namaz. Seve İbn-i el-Müzenir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Deve damlarında namaz kılınmaz. Fakat koyun ağırlarında namaz kılınır. 6190 Mescide girerken dua. Resulullah Aleyhissalatu ve selamun pek muhterem kelimeleri Hazreti Fatıma Rabiyye Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam mescide girince Bismillahirrahmanirrahim ve selamu ala Resulillah. Allahumme afirlı zunbi nestagfirü rahmetike Allah'ın adıyla girip Allah'ın Resulü'ne selam ediyorum. Ey Allah'ım, benim günahımı affet. Bana rahmet kapılarını aç. Derdi. Mescidden çıkarken de Bismillah ve selamü aleyhi Resulullah. Allahum mağfirli zunubi bi fadlik Allah'ın adıyla çıkıyorum. Resulullah'a selam ediyorum. Allah'ım, günahımı affet. Bana fazl-u kereminin kapılarını aç diye dua okurdu. 6191 Mescide girerken dua. Hz. Ebuhuur erer diyor. Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Biriniz mescide gelince Resulullah Aleyhissalatu ve selam selam etsin ve şu duayı okusun. Allahumme hattah li'babe rahmetike Allahım. Bana rahmetinin kapılarını aç çıkarken de Resulullah'a selam versin ve şu duayı okusun. Allahümme asmuh inne'ş şeytanî ve recim Allah'ım. Beni taşlanmış şeytandan koru. 6192. Namaza yürüyerek gitmek. Ebu sayıydı. L. Kulib ve Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir defasında yanındakilere, "Allah'ım kendisiyle hataları ötüp cevapları artırdığı şeyi size göstereyim mi?" demişti. Ashab: "Evet söyleyin ey Allah'ın Resulü." dediler. Bunun üzerine o şey, zahmetli durumlarda bile abdesti tam almak, mescidlere çok adım atmak, namazdan sonra bir takip namazı beklemek buyurdular. 6193 Namaza yürüyerek gitmek Ebu Said Hüdvi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim evinden namaz kılmak üzere çıkar ve ey Allah'ım Senden isteyenlerin senin katındaki hakkı için ve şu yürüyüşümün hakkı için senden istiyorum. Ben kibirlenmek, bövürlenmek veya görsünler, desinler gibi adımaksadlarla evden çıkmış değilim. Senin azabından sakınmak, rızanı kazanmak için evden çıktım. Öyleyse beni ateşten korumanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı talep ediyorum. Çünkü senden başka günahları affeden yoktur diye dua eder. Yalvaryakal olursa Allah Teala Hazretleri, ona rahmet yüzüyle teveccüh eder ve yetmiş bir melek de kendisi için istiğfar eder. 6194 Namaza yürüyerek gitmek H.Z. Enes İbn-i Malik anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, karanlık gecelerde mescidlere müdavim olanların, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdele. 6195 Mescide uzak ev daha sevaplı. i̇bn Abbas Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Ensardan bir kısmının evleri uzakta uzaktaydı. Bunlar mescidin yakınına gelmek istediler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Mealen. Onların önden gönderdiklerini ve geride bıraktıklarını eserlerini ihmal etmeksizinde yazmaktayız. Yasin 12. i̇bn Abbas der ki. Bunun üzerine onlar yerlerinde kaldılar. 6196. Cemaatten geri kalmamalı. Usami İbni Zeyd radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir kısım, tembel adamlar, ya cemaati terk etmekten vazgeçerler yahut da ben onların ellerini başlarına yatacağım. 6197 Yatsı ve Sabah Namazlarının Cemaati Ömer İbn Hattab, radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim bir mescide cemaatle yatsın ilk vekatini kaçırmadan 40 gece namaz kılarsa Allah Teala Hazretleri. Bu namazlar vesilesiyle onun için ateşten bir azadlık yazar. 6198 Mescide devam ve namazları bekleme. HZ bu hurere radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Müslüman bir kimse, Namaz ve zikir için mescidi vatan edindiği çokça gitmeyi alışkanlık haline getirdiği zaman Allah'ın onun bu halinden duyduğu sevinç, tıpkı gurbette adamı olan kimselerin onun yanlarına dönmesiyle kavuşmaktan duydukları sevinç gibidir. 6199 Mescide devam ve namazları bekleme. Abdullah İbni Amr bir Allah'u anhyuma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte. Akşam namazını kılmıştık. Namazdan sonra dileyenler evlerine döndü. Dileyenler da yerinde kaldı. Çok geçmeden Resulullah aleyhissalatu vesselam koşarcasına ve hızlı hızlı nefes alarak, diz kapakları da açılmış bir halde geldi. Bize dediler ki, Müjdeler olsun. İşte Rabbimiz. Sema kapılarından bir kapı açmış. Meleklere karşı sizlerle iftihar ediyor ve diyor ki, Kullarıma bakın. Farzlarını eda ettiler. Şimdi de diğer namazı beklemekteler 6200. Namazda istiyazı ve kırıat. İbn-i Mesud Allah'ı an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Allahümme inni e-yüzü bike şeytanir racim zihi ve hemzihi ve nefsihi ve nefsihi Allah'ım. Şeytanı racimden, onun dürtmelerinden, telkinlerinden, atacağı ki birden sadece sana sığınırım diye dua ederdi.